İki cihan güneşi, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yararlanılan eser Salih Suruç'a ait. Selamun aleyküm. Değerli dinleyenlerimiz, hicretin 8. yılındaydık bir evvelki programımızda. Hemen hatırlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe efendilerimiz yedi sene uzak kaldıkları memleketlerine dönmüşler. Kabe'yi tavaf etmişler ve bir nebze olsun özlemlerini gidermişlerdi. Ve daha sonra Medine'ye döndüler. Medine'ye döndükten sonra Artık İslam'ın daha da yayıldığını gördü etraftaki tüm müşrikler. Bazı Yahudi kabileleri Müslümanlara verdikleri sözleri tutmamışlardı ve bazı seferler düzenlenmişti demiştik. Artık 630 yılına geçtik. Hicretin 8. senesindeyiz. Kabe hala o zaman müşriklerin elinde. Daha doğrusu Mekke. Bir şeylerin yapılması lazım. Çünkü artık Müslümanlar şahlanmış durumda. Mekke'nin fethine doğru gidiyoruz. Bazı sebepler oldu. Zahiri sebeplerden bir tanesi şuydu. Beni Bekir kabilesinden biri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi şiirle, hicivle, tehkirle kendi zayıf aklına göre kötülemeye yeltendi. Huzalılardan bir genç buna dayanamadı ve o şiiri okuyan adamın başını yardı. Bu sefer durumu öğrenen Bekir oğulları bir sebep saydılar savaş için. Kureş müşriklerinden de yardım aldılar Beni Bekirler. Efendim, Vetir denilen suyun başında ikamet eden ve böyle bir saldırıdan Hudeybiye barış anlaşması gereğince emin olan Huzalıların üzerine saldırdılar, Mekke'nin içine kadar kovaladılar. Haremde bile ki biliyorsunuz adam öldürmek, kavga etmek bile yasak, haremde bile adamlarını öldürdüler. Neticede çarpışmada Huzalılardan 23 kişinin öldürülmesiyle son buldu. Bu Mekke'nin fethinin, bir sebebi oldu. Çarpışmada müşrikler, beni Bekirlere at silah gibi yardımlarla kalmamış, ileri gelenlerinden birçoğunu bu çatışmaya sürüklemişlerdi. Fakat bunu gizli bir şekilde yaptılar, çünkü başlarına gelecekleri biliyorlardı. Aradan üç gün geçti, bu anlattığım olaydan. Huzalı Amr bin Salim, beraberinde, kendi kabilesinden 40 kişiyle Medine'ye geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme maruz kaldıkları bu olayı anlattı. Yardım edin dedi. Efendimiz aleyhisselam bu olaydan çok rahatsız oldu ve huzalılardan gelen heyete size yardım edeceği sözü verdi ve yurtlarınıza geri dönün dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz beklediler. Durumun biraz daha açıklığa kavuşmasını ümit ettiler. Bir yazı gönderdi bugünün anlamı itibariyle bir ultimatom, bir uyarı ne derseniz deyin. Şöyle yazdılar. Yahuzalılardan öldürülenlerin kan bedellerini öderseniz yahut Beni Bekir kabilesiyle olan ittifakınızdan vazgeçersiniz. Bunlardan birini yapmazsanız siz Hudeybiye anlaşmasını bozmuş olursunuz ve bunun sonucunu da alırsınız, katlanırsınız. Yani harp çıkar. Kibirden heykel gibi olan o müşriklerin ileri gelenleri akıbetini düşünmeyen kör hislerine kapılan insanlardı. İki teklif etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine reddettiler. Yaptıkları hareketin doğuracağı vahim neticeyi düşündükçe, imandan mahrum kalpleri yavaş yavaş korkmaya başladı. Eyvah dediler, biz keşke hayır demeseydik, başımıza neler gelecek. Neyse, Ebu Süfyan bunun üzerine korkusundan dolayı tekrar Efendimizle görüşüp, eski fikirlerinden vazgeçtiklerini söyleyecek ve Hudeybiye anlaşmasını tazeleyelim diyecek. Ancak son pişmanlık fayda vermeyecek ve müşrikler bu isteklerine kavuşamayacaklar. Çünkü Efendimiz aleyhissalatu vesselam daha Ebu Süfyan Medine'ye gelmeden ashabına bu işin neticesini haber vermişti. Şöyle buyurdu Ebu Süfyan Hudeybiye anlaşmasını takviye etmek için yanımıza gelmek üzere. Fakat bu arzusuna nail olmadan öfkeyle geri dönecek buyurdu. Öyle de oldu. Ebu Süfyan Medine'ye geldi. Efendimizin huzuruna çıkmadan önce, Ezvacı Tahirat'tan olan kızı, Hz. Ümmü Habibe annemizin evine gitti. Lütfen düşünün. Bir hanımefendi... Kimin eşi ve babası kim? Tabii babası o zaman henüz bu olaylar olduğu zaman iman etmemişti. Müşriklerin lideriydi. Ebu Süfyan, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem minderine oturmak istedi. Annemiz yani öz kızı buna müsaade etmedi. Ebu Süfyan kızım dedi. Anlayamadım sen minderi mi benden yoksa beni mi minderden esirgiyorsun deyince... ''Baba'' dedi, ''Bu minder, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin minderi. ''Sen şu an şirk içindesin. Senin gibi birisinin, Efendimizin minderine oturmasına gönlüm razı olmaz.'' Duydunuz mu? Nasıl bir hatır ve muhabbet var. Her hatır ve muhabbetin üstünde olan bir hatır. Baba da olsa değişmiyor. Ebu Süfyan dayanamadı. ''Vallahi'' dedi, ''Kızım, sen yanımdan ayrıldıktan sonra çok değişmişsin. Sana bir kötülük gelmiş. Hayır dedi kızı. Allah bana kötülüğü değil, İslamiyet'i nasip etti. Sen işitmiyorsun, görmüyorsun. Baba dedi. Senin gibi Kureşlilerin büyüğü bir kimse. Nasıl olur da hala o putlara tapar? Gel dedi. Sen de Müslüman ol. Ebu Süfyan'ın kızgınlığı daha da arttı. Yazıklar olsun sana dedi. Senden bu sözleri mi işitecektim? Ben atalarımın tapa geldiklerini bırakıp, onun dinine gireceğim öyle mi? Sonra da Ümmü Habibe'nin yanından, öfkeyle ayrıldı. Ebu Süfyan'ın, Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem gidişinden bahsedelim. Doğruca, Efendimiz Aleyhisselatu vesselamın yanına vardı. Ey Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Hudeybiye muahedesini yenile ve mütarekin müddetini biraz uzat. Ey Ebu Süfyan dedi. Efendimiz aleyhisselam sen bunun için mi geldin? Evet ben bunun için geldim. Deyince biz aramızdaki o ahit üzerinde duruyoruz. Yoksa siz bir hadise çıkarıp onu bozdunuz mu? Bir an duraksadı bu Süfyan. Ne diyeceğini kestiremedi. Ne diyecekti? Yok dedi, biz öyle bir şey yapmadık Allah korusun. Ama biz her şeye rağmen bu sözleşmenin yenilenmesini istiyoruz. Dedi. Yani sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam etti. Sonra Hazreti Ebubekir'e gitti Radıyallahu an. Aynı şeyleri söyledi. Lütfen dedi aramızı bul. Ebubekir Radıyallahu an dedi ki, ben bu işe karışmam. Bu Efendimizin bileceği bir iştir. Öyleyse dedi. Ne olur, beni himayene al, beni kolla, Efendim, ben de rahat hareket edeyim. Ebu Süfyan hayır cevabını aldı. Hazreti Ömer'e gitti radıyallahu anh. A Halkın arasını bul dedi. Aramıza bir şeyler söyle. Yanlış kayaya çarptı. Demek dedi siz o anlaşmayı bozdunuz öyle mi? Eğer ondan geride bir şey kalmışsa Allah onu da bir an evvel yok etsin. Ben bu hususta asla gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bir şey istemem. Vallahi ben küçücük bir karıncadan başka bir şey bulamazsam bile o karıncadan faydalanır yine sizinle savaşırım dedi. Bütün kapılar kapandı. Sonra Hazreti Ali'ye gitti radıyallahu anh. O da hayır dedi. Ben bu işe karışamam. Yalvardı vesaire vesaire. Yok. Ebu Süfyan bitmiş bir halde rezil olmuş üzerine aldığı meseleyi halledememenin üzüntüsü içinde en son Mescid-i Nebevi'de ayağa kalktı dedi ki ey insanlar ben iki tarafı uzlaştırmak için onları himayeme aldım haberiniz olsun dedikten sonra ürkek ürkek ilave etti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bu sözümde bana vefasızlık edeceğini hiç sanmıyorum dedi ne dediğini kendi de anlayamamış bir halde tereddütler içinde bocalar ve bitkin bir halde Efendimizin yanına vardı. Sen dedi bu himaye sözümü reddetmezsin değil mi? Şöyle buyurdu Efendimiz aleyhisselam. Ey Ebu Süfyan bunu sen söylüyorsun ben değil. Artık Ebu Süfyan meseleyi anladı. Görüşmelerinden hiçbir netice alamamanın ümitsizliği için de zar zor devesine atladı, Mekke'ye döndü. Mekke'ye dönünce Kureyşliler ne yaptın dediler. Ebu Süfyan suratı zaten bete benze atmış bir şekilde ezik iç, e, eziklik içerisinde tüm olanları bitenleri anlattı. Bu sefer bunu duyan Kureyş'in korkusu daha da arttı. Geçelim Medine'ye. Artık karar verildi. Bir sefer yapılacak. Ancak bu kararın... ...Kureyş müşriklerinin üzerine yürüme fikrini... ...Efendimiz aleyhisselatu vesselam... ...o zaman gizli tutmak istedi. Bu bir tedbirdi. Bu takdirde düşman hazırlanamayacaktı. Hazırlıksız yakalanacaktı. O yüzden Mekke seferinde... ...böyle bir gizlilik vardı... Hatta Ayşe radıyallahu anha annemize yol hazırlığımı yap dedi sadece. Annemizin bile haberi olmadı. Dua etti. Allah'ım yurtlarına ansızın varıp kavuşuncaya kadar Kureyşlilerin casus ve habercilerini tut. Göremez, işitemez hale getir. Beni birdenbire görüp işitsinler. Dua buyurdu. Bütün bu tedbirler alındıktan sonra bir kısım ashabına Mekke üzerine sefere çıkacağını son anda haber verdi ve hazırlanmalarına emir buyurdu. Ramazan ayının ilk günlerindeyiz. 10 bin mücahit Medine'de hazır bekliyor. 700 tanesi muhacirlerden ve 300 tane at var. Ensar 4000 bin kişi. Onların yanında da 500 at var. Geri kalan sayıyı 10.000'e tamamlarsak etraftan gelen Müslümanlar, diğer kabilelerden gelenler. İslam ordusu harekete hazır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat seferin başında yerine Ebu Külsüm bin Hüseyin radıyallahu an bıraktı. Şu emri verdi. Süratle gideniz. Ha bahçesine vardığınızda hayvan üzerinde yanında mektup bulunan bir kadın bulacaksınız. O mektubu ondan alıp bana getirin. Elçiler şaşırmıştı. Kimdi bunlar? Hazreti Ali radıyallahu an, Hazreti Zübeyir bin Avvam radıyallahu an ve Hazreti Miktat bin Esvet radıyallahu an üçüne bu emri verdi. Gidin o kadının elindeki mektubu getirin. Şaşkınlıkları geçti, hemen hiçbir soru sormadan o üç sahabe denilen yere gittiler, o kadını aynen buldular. Kadına yanındaki mektup nerede diye sordular kadın, ne mektubu benim yanımda mektup yok dedi. Bunun üzerine kadının devesini şöyle çöktürdüler, eşyasını tek tek aradılar ama gerçekten kadının dediği gibi mektup yoktu. Bunun üzerine Hz. Ali radıyallahu an kılıcını sıyırdı. Allah'a yemin ederim ki efendimiz hiçbir zaman yalan konuşmaz. Ya sen bu yazıyı çıkarırsın ya da biz yapacağımızı biliriz. Gerekirse üstünü, başını arar, elbiseni çıkartırız. Kadın, siz Müslüman değil misiniz?" dedi. Mücahitler, "Evet Müslümanız. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Beraberinde mektup bulunduğunu söyledi diye konuştu. Kadın hem şaşkın hem de hiçbir kurtuluşunun olmadığını anladı. Tamam tamam dedi. Arkanızı dönün. Sahabeler arkasını çevirince başının örgülü saçlarını çözdü. Mektubu saçlarının arasından çıkarttı verdi. O mektubu aldılar. Doğruca getirdiler peygamberimizin yanına, Sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi hem mektubu getirenlerde hem de bekleyenlerde bir şaşkınlık var. Gelirken yolda mektubada bakmadılar bu nedir diye. Çünkü Emir o kadının üzerindeki mektubu getirmeleriydi. Öyle yaptılar. Herkes merakla, şaşkınlıkla bakıyor. Çünkü Bedir asabından olan Hatip bin Ebi Belta tarafından müşriklere hitaben, Efendimizin hazırlığını haber veren bir mektuptu bu. Acaba ne yazıyordu? Derhal efendimiz Hazreti Hatıp'ı çağırdı. Hatıp geldi radiyallahu an, Mektup kendisini okundu. Bu mektubu tanıdın mı diye sorunca evet tanıdım dedi. Bunu sen mi yazdın? Hazreti Hatıp inkar etmedi. Evet ben yazdım. Bunu niçin yaptın diye soruldu. Şöyle izah etti. Ya Resulallah ben bu hususta hakkımda hüküm vermekte acele etmemen isterim. Ben Kureyşlilerden değilim. Muhacir Müslümanlar gibi Mekke'de ailem, mallarımı koruyacak kimsem yok. Ben bunu Kureyş ileri gelenlerini bir minnet altında bırakayım da ailemi korusunlar diye yaptım. Yoksa küfre saptığım için, dininden döndüğüm için yapmadım. Vallahi ben Allah'a ve Resulü'ne olan imanımda sabitim dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyledin buyurdu. Sonra asabına döndü. O size doğru söyledi. Bunun hakkında hayırdan başka bir şey söylemeyiniz. Tabii sinirlendi etraftaki sahabe efendilerimiz Hz. Ömer radıyallahu an bırak ya Resulallah dedi. Şu münafın boynunu vurayım. Müsaade etmedi efendimiz. O Bedir muharebesinde bulundu. Ne bilirsin belki Allah Bedir harbine katılmış bulunanlara savaş günü bakıp siz istediğiniz yapınız. Ben sizi affetmişimdir. Cennet size vacip olmuş. Siz de cennete girmeye hak kazanmışsınız buyurmuştur. Diye konuştu. Öyle deyince herkes sakinleşti. Bütün hazırlıklar tamamlandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek kalp gibi çarpan on bin kişilik dev orduyla harekete başladı. Yine Ramazan-ı Şerif'in ilk günleri o yüzden herkes oruçlu. Hava oldukça sıcak. O kadar yorucu bir yolculuk ki dayanılacak gibi değil. Üstelik her an bir çarpışma çıkabilir Dolayısıyla harpte güç gerekiyor, kuvvet gerekiyor. Acaba oruç mu kalacaklar yoksa oruçlarını bozacaklar mı, devam mı edecekler? İslam ordusu Kudeyt mevkine gelince, ikindi namazından sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orucunu açtı ve askerlerine de açmalarını emretti. Bu arada sekiz kişilik bir birlikte, Necid tarafından gönderilmiş bulunan Ebu Katade de geldi orduya katıldı ve bazı kabilelerden de bölük bölük Müslümanlar geldi. Sonra Hz. Abbas'ı unutmayalım radıyallahu an ailesiyle beraber Cuh ve mevkinde bu orduyla karşılaştı o da Efendimiz aleyhissalatu vesselam çok mutlu oldu kendisinin yanında kalmasını istedi efendim o da efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yanından ayrılmadılar. Yolda Müslüman olanlar da olduğu unutmadan İslam ordusu tüm ihtişamıyla devam ediyor. Efendim Ebu Süfyan bin Haris, Abdullah bin Ebi Ümeyye geldi yanlarına. Radyallahu an. Önce bu iki kişiyle görüşmek istemediğini ifade etti efendimiz yüz çevirdi. Sonra Kendisiyle peygamberliğinden önce gayet samimiyken risalet vazifesi verilir verilmez şiddetli birer düşman kesildiklerini biliyordu. Efendim kendisine sözle eziyet ve hakarette bulunduklarını biliyordu. Ancak bütün bunlara rağmen araya Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu anha girdi. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların ikisi de ''Bana lazım değildir.'' buyurdu. Ebu Süfyan bin Haris bunu duyunca, elinde küçük oğlu Cafer vardı, ''Vallahi dedi, yanına girmeme izin vermezse, oğlumun elinden tutarak, helak oluncaya kadar, yeryüzünde dolaşır dururum.'' Merhamet timsali Efendimiz aleyhisselam, bu sözlere dayanamadı, onları huzuruna davet etti, affetti. Böylece onlar da Müslüman oldu. Geçelim savaş pozisyonuna. Ordu savaş düzenine girdi. Merruz Zahran çok yakın olan bir yer, Mekke'ye Merruz Zahran'da konaklandı. Bir gizlilik stratejisi var demiştik. O ana kadar devam etti. Mekkeliler en küçük bir haber alamadılar. Halbuki tabiri caizse, Burunlarının dibinde Mekkeliler. Bilmiyorlardı ki Müslümanlar saldırıya geçeceklerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi şöyle verdi. Her mücahit ateş yakacaktı. On bin küsur mücahit var demiştik. Düşünün her bir mücahidin belli aralıklarla Yayılarak ateş yaktığını, on bin küsur ateş, göz kamaştıran bu manzara gecenin o karanlığında aydınlık saçtı. Müşrikler nasıl korkuyorlar? Çünkü onların hesabına göre on on beş kişiye bir ateş düşse diye hesap ettiler. On binler hatta yüz bin kişilik bir ordu var etrafımızda dediler. İşte Kureyş müşrikleri ancak gözleri kamaştıran bu on bin ateşlik manzarayla işin farkına vardı. Eyvah dediler. Çepe çevre kuşatıldık. İslam ordusu Merruz Zahrandan henüz ayrılmamıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Irak denilen misvak ağaçlarının yemişlerinden toplamalarını emretti. Size onların kararmış olanlarını toplamanızı tavsiye ederim. Çünkü en tatlı olanları onların kararmışları buyurdu. Bunu nereden bildiği sorulduğunda, "Efendim, siz de koyun gütmüş müydünüz?" şöyle cevap buyurdu. "Her peygamber muhakkak koyun gütmüştür. Ben de Eciat'ta yani Mekke'de ev halkımın koyunlarını otlatırdım." Böyle bir Anısını da paylaştı. Müşrikler acayip bir telaşa kapıldılar. Ebu Süfyan'a koştular. Ebu Süfyan ve beraberindekiler bir gece vakti bu vazifeyi yerine getirmek üzere Mekke'den çıktılar. Acaba nedir bunlar necidir diye İslam ordusu karargahına yaklaştıkları sırada mücahitler tarafından ajanlar yakalandı. O esnada Hazreti Abbas imdadına yetişmeseydi mücahitler tarafından epeyce hırpalanacaktı. Ebu Süfyanı aldı Hazreti Abbas radıyallahu an efendimizin yanına getirdi. Arkasından Hazreti Ömer radıyallahu an eli kılıcının kabzasında bekliyor. Ya Resulallah Aleyhissalatu vesselam. Allah Ebu Süfyan'ı akitsiz ve ahitsiz ele geçirmek imkan ve fırsatını verdi. Müsaade buyurun bunun boynunu vurayım dedi. Hazreti Abbas müdahale etti. Ben ona eman vermiş bulunuyorum. Hazreti Ömer radıyallahu an yapısından kaynaklandığı üzere aynı teklifi yaptı. Nihayetinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey Abbas Ebu Süfyan'ı konak yerine götür Sabahleyin yanıma getir. Bu yurdu bu tartışmayı sonlandırdı. Ve Hazreti Abbas radıyallahu an söz verdiği gibi efendimizin huzuruna Ebu Süfyan'ı getirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "Ey Ebu Süfyan, henüz la ilahe illallah diyeceğin vakit gelmedi mi?" diye sordu. Ebu Süfyan garip ve zavallıca bir cevap verdi. İyi ama bu kadar putları ne yapalım? Lat ve Uzza'dan nasıl vazgeçeyim deyince Hazreti Ömer radıyallahu an duydu o da çadırın dışında. Bir huşumla bu sözleri duyunca içeri girdi. Dua et ki dedi çadırın içindesin. Dışında olsaydın asla bu sözü söyleyemezdin. Ebu Süfyan Ey Ömer dedi, sen de baban gibi sertsin. Hem sonra ey Hattab'ın oğlu, ben sana gelmiş değilim, amcamın oğluna geldim. Onunla konuşacağım, bırak da konuşalım. <Gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben, Babam anam sana feda olsun. Usluluk ve yumuşak huylulukta, şereflilikte ve akraba hakkını gözetmede, ''Senden daha üstünü yok.'' diye konuştu. Sonra düşündü, bir düşünce aldı gitti. ''Vallahi'' dedi, ''Sanırım ki Allah'tan başka ilah olmasa gerek. Çünkü Allah'la birlikte başka ilah da bulunmuş olsaydı, elbette beni zararlardan korur, iyiliklerden de faydalandırırdı.'' Bu sefer, ''Ey Ebu Süfyan!'' ''Muhammedun Resulullah diyeceğin zaman gelmedi mi?'' dedi Efendimiz. Ebu Süfyan yine durakladı. ''İçinde bir düğüm var ama tam manasıyla çözülemiyor. Bir şüphe de var.'' ''Ya Muhammed'' dedi. ''Bunun için ne olur bana biraz müddet tanı. Bundan dolayı zihnimde bir gariplik var.'' Bu esnada Hazreti Abbas radıyallahu an "Ey Ebu Süfyan" dedi. "Yazıklar olsun. Aklını başına topla. Sen ne yaptığının farkında mısın? Boynun vurulmadan önce Müslüman ol. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olduğuna şehadet getir." Sonra Ebu Süfyan şehadet getirdi. Müslüman oldu. Ve resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Ebu Süfyan'ın hemen çıkıp Mekke'ye gitmesine müsaade etmedi. Her ne kadar iman etmişse de, müşrik ileri gelenlerinin tesiri altında kalıp, İslam ordusuna karşı bir hareket hazırlığı içine girebilme ihtimali vardı. Buna fırsat verilmemeliydi. Ebu Süfyan, İslam ordusunu görmeliydi. Ta ki, bu orduya karşı koyacak güç ve kuvvetin Kureyş müşriklerinde bulunmadığı tam aklına yerleşsin. Bunun için tüm askerler kendisine gösterildi. Ebu Süfyan hayret ve haşyet içinde kol kola geçen muazzam İslam ordusunu seyretti. Mekke'de öldürmeye karar aldıkları sırada, ellerinden Allahu Teala'nın korumasıyla kurtulan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam nasıl böyle on binlerin kalp ve ruhunu fethetmişti? Daha düne kadar kendi saflarında ona karşı savaşanlar şimdi ona sadakat elini uzatmıştılar. Yürüdüler taburlar arasında. Şaşkınlığını gizleyemiyor Ebu Süfyan. Ebu Süfyan, Mekke'ye gitti daha sonra. Müslüman olduğunu duyurdu. ''Ey Kureyşliler'' dedi. ''İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, karşı koyamayacağınız kadar büyük bir orduyla, yanı başınıza gelmiş bulunuyor. Müslüman olunuz, selamete eriniz.'' ''Kim?'' dedi. Ebu Süfyan'ın evine girerse, sığınırsa o emindir. Yani Müslüman olursanız veya evime girerseniz size saldırılmayacak. Kim dedi, Mescidi Haram'a girer sığınırsa o da emindir. Fakat müşriklerin ileri gelenleri, hatta karısı Hint dahi Ebu Süfyan'ı kınadı bu sözlerinden dolayı. Hatta Saffan bin Ümeyye, İkreme bin Ebi Cehil gibileri halkı Müslümanlara karşı çıkmak için kışkırttılar. Lakin halk bu hararetli müşriklerin sözlerine kulakları tıkadı, Ebu Süfyan'ın tavsiyesi üzerine kimisi evine girdi, Ebu Süfyan'ın evine kimisi mescidi harama sığındı. Nihayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Devesi kasvanın üzerinde. Tevazu ve mahviyetinden mübarek başını önüne eğmiş. Öyle ki neredeyse mübarek sakalının ucu devesinin semerine verecek. Bu haliyle önünde eğilecek tek zatın sadece Allahu Teala olduğunu sanki bütün insanlara anlatıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orduyu dörde ayırdı. Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz. Bu emirden bazı kimseler müstesna kılındı. Bunlar görüldükleri yerde öldürüleceklerdi. Onlar kimlerdi? İkrime bin Ebi Cehil, Abdullah bin Sa'd bin Ebi Ser, Abdullah Hilal bin Hatal ve diğerleri. Bunlar çünkü çok büyük suçlar işlemişler, irtidat halindeler, İslam'a ve Müslümanlara aşırı düşmanlıkları, öldürdükleri Müslümanlar gibi sebeplerden dolayı katledileceklerdi. Takvimler hicretin 8. yılını gösteriyor. Ramazan'ın 13'ü, Cuma günü. Gün henüz yeni ağarmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesi kasvanın üzerinde yine. Mübarek başında Yemen işi siyah bir sarık var. Sarığın bir ucunu iki omzunun arasına salmışlar. Bir taraftan Allahu Teala'ya kendisine bugünü gösterdiğinden dolayı hamd ediyor, şükrediyor, diğer taraftan da Fethi iki sene evvelinden haber verip müjdeleyen o Fetih suresini okuyor. Dillerde acı söz yok. Kalpleri fetheden o tatlı sözler var. İslam ordusu o emir gereğince hiç kimseye kılıç kaldırmadan edep ve hürmet içinde Mekke'ye dalga dalga giriyor. Her taraf toz duman. Ancak bu arada Halid bin Velid radiyallahu anın komutanlık ettiği kola bir taarruz oldu. Taarruz İkrime bin Ebi Cehil tarafından geldi. Önce karşılık vermek istemedi Hazreti Halid. Çünkü emir bu yöndeydi. Ancak müşriklerin saldırıyı hızlandırıp ok atmaya başlamaları üzerine vuruşma başladı. Müşrikler kaçmaya mecbur bırakıldı çarpışmada iki mücahit şehit düştü müşriklerden 13 kişi öldürüldü Müzik Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girer girmez halka eman verdiğini ilan etti kim Ebu süfya'nın evine sığınırsa ona eman verilmiştir kurtulmuştur kim elinden silahını bırakırsa ona eman verilmiştir. Kim evine girer kapısını kapatırsa ona da eman verilmiştir. Bunun üzerine müşriklerden çoğu evlerine kapandı. Diğer bir kısmı da Ebu Süfyan'ın evine sığındı. On bin aşkın İslam ordusu Mekke'ye girdi. Fakat Mekke sakin. Herkes emniyet içinde kâbe Muazzama'ya doğru ilerliyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, davasını ilana başladığı ilk günden bugüne kadar ve galibiyet sonunda da hiçbir değişiklik yok. Tek başına İslam ve imanı tebliğ ederken de mütevazı idi. Affedici ve merhametliydi o günde. Birkaç kişinin gönlünde yer tutmuşken Allahu Teala'nın izniyle şimdi on binlerin gönlündeydi o zaman. Harem-i Şerife girdi. Müslümanlar da akın akın muazzam mabede doğru akıyorlar. Resulü Kibriya Sallallahu Aleyhi ve Sellem tekbir getirince Müslümanlar da getirdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek Mekke'nin Tüm evlerini bu kutsi sada ile çınlattılar. Kabe'yi tavafa başladılar. Ashab-ı kiram da tavaf etti. Tavafın her devresinde ellerindeki değenekle hacirül Esved'e işaret ederek onu istilam ediyor. Devesinin üzerindeler. Tavafın yedincisinden sonra Kasva'dan indiler makamı İbrahim'e varıp orada iki rekat namaz kıldılar. Sonra Zemzem kuyusuna vararak oradan hem su içtiler hem de abdest aldılar. Sonra Safa tepesine çıktılar. Bu sırada Medineli Müslümanlardan bazılarının iç aleminde bir endişe vardı. Bu endişe şöyleydi. Şimdi Allahu Teala Mekke'yi Fethi nasip etti. Artık Efendimiz bizimle beraber gelmez. O sırada dua ediyordu Efendimiz Aleyhisselam. Duasını bitirdi. Ne konuştuklarını sordu. Onlar da utandılar. Yok efendim bir şey dediler. Birkaç kez sual edince... Yine cevap gelmedi. Bu sefer vahiy geldi. Bunun üzerine... Şöyle buyurdu. Ben sizin söylediğiniz şeyden Allah'a sığınırım. Bilin ki benim hayatım sizin hayatınızla, ölümüm de sizin ölümünüzledir. Çok sevindiler. Vallahi biz bunları Allah ve Resulüne olan muhabbetimizden dolayı söylemiştik. Başka bir maksatta değil, onu o kadar çok seviyorduk ki, Burada kalmasını istemiyorduk dediler. İstedikleri de oldu. Ve Kureyş müşrikleri hatırlarsanız Kabe'nin çevresine 360 tane put dikmişlerdi. Bu putlar çok sağlam bir şekilde kurşunlarla rüzgardan yağmurdan etkilenmesin diye sabitlenmiş yere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, elindeki asa ile putlara birer birer işaret etti. Hak geldi, batıl zail oldu. Gerçekten batıl, daima yokluğa mahkumdur, ayetini okudu. İsra suresi, 81. ayet. İşareti alan her put, mucizevi bir şekilde yere düştü. Putun yüzüne işaret ettiği an arkasına düştü. Arkasına işaret ettiğinde yüzüstü düştü. Böylece o sapa sağlam kurşunlarla yerlere perçinlenmiş olan putlar darma duman oldu. Yani yere yuvarlanmayan hiçbir put kalmadı. Ve artık öğle namazı vakti geldi. Bilal radıyallahu an yaşlar arasında Kabe'nin üzerine çıktı. İmanlı gönüllerde sevinç ve canlılık. Eee imansız gönüllerde üzüntü ve yıkılış var şimdi. Seneler önce boyunlarına ip takıp sokak sokak dolaştırdıkları akla gelmeyen zulüm. Eziyet ve işkencelere maruz bıraktıkları köle denilen Bilal radıyallahu an şimdi Kabe'nin üzerinde gür sesiyle şirk ehlini çatlatırcasına tevhidi ilan ediyor. Müşrikler kahroluyor her ezan kelimesinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Osman bin Talha'ya radıyallahu an haber verdi. Kabe'nin anahtarını getirmesi için ve yanında Hazreti Bilal radıyallahu an, Üsame bin Zeyd radıyallahu an ve Osman bin Talha radıyallahu an olduğu halde Kabe'ye girdi. İçerde bir sürü resim, putlar vardı. Daha önce bunların temizlenmesi için emir buyurmuşlardı. Ama az da olsa onlardan eser vardı. Bir emirle bu izlerin de silinip her tarafın temizlenmesini istedi. Biraz Kabe'de kaldı sonra dışarı çıktı. Herkes dışarıda mescidi haramın etrafında toplanmış. Kimlerden bahsediyoruz? Müşriklerden. Acaba bizim hakkımızda ne karar verecek? Acaba Müslümanlara reva gördükleri gibi yüzlerine işkembe mi atacaktı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yollarına dikenler döküyorlardı. Bundan mutluluk duyuyorlardı mübarek ayakları kanadığı için. Acaba öyle mi yapacaktı? Onlara akla gelmez, hakaretlerde mi bulunacaktı? Kendi sahabelerini yaptıkları gibi Bilal radıyallahu anı düşünün. Kızgın şöllere onları yatıracak dev kayaları mı acaba üzerlerine attıracaktı? Onları aç susuz mu bırakacaktı? Ebu Bekir radiyallahu yaptıkları gibi demirden taraklarla ayaklarına giyerek tekme tokat öldüresiye dövdürecek miydi? Hayır. Alemlere rahmet olarak gönderilen o şanlı Resul sallallahu aleyhi ve sellem Hiçbirini yapmadı. Kâbe muazzamanın kapısındaydı. Mübarek yüzünde beliren tatlı tebessümleriyle müşriklere bakıyor. Allahu Teala'ya hamd etti, sonra şu hutbi buyurdu: Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız o vardır onun şeriki yoktur. O, vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti. Aleyhinde toplanan düşmanları, tek başına perişan etti. Bilmelisiniz ki, cahiliye devrine ait olup, iftihar vesilesi yapılıp, gelenen her şey, kan, mal davaları, bunların hepsi, şu ayaklarımın altında kalmış, ortadan kaldırılmıştır. Bütün insanlar Adem'den, aleyhisselam, Adem'de topraktan yaratılmıştır. Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Hem de sizi soylara ve kabilelere ayırdık ki birbirinizi tanıyasınız. Biliniz ki Allah katında en iyiniz, takvası en ziyade olanınızdır. Şüphe yok ki Allah alimdir, her şeyi bilendir, habirdir, her şeyden haberdardır. Hucura suresinin 13. ayetini okudu böyle. Sonra halka döndü. Ey Kureyş topluluğu! Şimdi hakkınızda benim ne yapacağımı tahmin edersiniz. Kureyş topluluğu dedi ki, sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin. Ancak bize hayır ve iyilik yaparsın, öyle düşünüyoruz. Şöyle buyurdu, benim halimle sizin haliniz, Yusuf'un aleyhisselam kardeşlerine dediğinin tıpkısı olacaktır. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi ben de diyorum. Size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah sizi bağışlasın. Ön merhamet edenlerin en merhametlisidir. Gidin, serbestsiniz. Affedişlerin en makbulü, Güç sendeyken affetmektir. İyiliklerin en güzeli, kötülük yapana karşı bile iyilik yapabilendir. Yapmaktır. Merhametlerin en üstünü ise, sana acımayanlara dahi Allah rızası için acımaktır. O anda Kureyşliler boynu bükük, elleri yanlarına düşmüş bir vaziyette, Oradalar elbette isteseydi hiç kimse kalmamak üzere geçmişte yaptıkları kötülüklerden dolayı kılıçtan geçirebilirdi veya köle muamelesinde olabilirlerdi ya da sürgün edilebilirlerdi yapmadı. Tarih böylesine muazzam bir duruma ve devrime ilk defa şahit oldu. Mekke'nin fethedildiği gün hicret kaldırıldı. Ya Allah dedi bir sahabe, babam hicret etmek üzere biat edecek deyince, Mekke'nin fethinden sonra artık hicret kalkmıştır buyurdu. Dolayısıyla artık Mekke'de de bir güzel hava esiyordu. İslam dalga dalga yayılıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sikaye ve hicabe hizmetleri dışında kalan, cahiliye devresine ait, bütün iş ve davaların ortadan kaldırıldığını beyan buyurdu. O zaman, hacılara su dağıtma vazifesi olan sikaye, o sırada, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası olan, Hazreti Abbas radıyallahu an'ın uhdesinde. Kabe hizmet vazifesinde, hicabede. O da Osman bin Talha da radıyallahu an. Hazreti Abbas efendimize müracaat etti. Bu iki vazifenin de kendilerine yeniden verilmesini istedi. Lakin Sikaye vazifesi kendilerinde kaldı. Osman bin Talha Radiyallahu an efendimize çağırdılar. Şüphe yok ki Allah size emanetleri erbabına vermenizi istiyor. Dedikten sonra efendim ona da görevini iade etti Hazreti Abbas Radiyallahu an. Hacılara su verecek Osman Radiyallahu an efendimiz de Kabe'nin anahtarını alacaktı öyle oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem genel af ilan ettikten sonra Safa tepesine çıktı, Kureyşlilerin biatını kabul etti. Seneler önce aynı tepede peygamberliğini açıktan ilan edip muhalefetle karşılaşırken şimdi herkes Müslüman oluyordu. Erkeklerin biatını aldı. Biat neydi? Allahu Teala inanıyorum. Allahu Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın kulu ve Resulü'dür. Kadınlar nasıl biat etti? Allah'a onlar da hiçbir şey ortak koşmayacaklar, hırsızlık yapmayacaklar, kız çocuklarını öldürmeyecekler, zina etmeyecekler, iffetlerini koruyacaklar ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme isyan etmeyecekler. Erkekler dokunarak, ama kadınlar hiçbir şekilde dokunmadan bu biatlarını aldılar. Kadınlar tayfasının başında Hazreti Ali radıyallahu an'ın kız kardeşi vardı. Onlar da efendim bu biatı yaptılar. Değerli kardeşlerimiz, dinleyenlerimiz. Hazreti Ebubekir radıyallahu an iman edip yıllar önce Mutlu olanlardan bir tanesiydi. Lakin babası ismi Ebu Kuhafe henüz Müslüman değildi. Çok mutluydu elbette Ebu Bekir radiyallahu anh ama babasının da mutlu olmasını istiyordu. Çok yaşlıydı babası. Elinden tuttu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getirdi. Efendim. Bu arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çok yaşlı olan Ebu Kuhafe'nin yanına gelmesinden üzüntü duydu. Ebu Bekir radiyallahu anh'a etti. İhtiyara getirme zahmeti vermeseydin de onu evinde ziyaret etseydik olmaz mıydı? Şeklinde tevazu gösterdi. Ya Resulallah dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Senin onun yanına gitmenden onun senin yanına gelmesi daha güzeldir. Böyle konuştular. Sonra Müslüman olmasını tavsiye etti Ebu Kuhafe'ye. Bu söze muhatap olan Ebu Kuhafe derhal Müslüman oldu. Ve o da oğlu gibi mutlular kervanına katıldı. Mekke tamamen fethedildi demiştik. Tabi yüzlerde gönüllerde sevinç var. Bu sırada bedevilerden bir tanesi. Bedeviler kimdi? Çölde yaşayan, göçerler yani belli bir yerde yaşamayan, çok göçen topluluklar. Bir bedevi geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. O kadar heyecanlı ki titreyip duruyor. Durumu fark eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ne oluyor sana? Kendine gelsene kardeşim Ben bir hükümdar değilim Ben Güneşte kurutulmuş Et parçaları yiyerek Geçinmiş olan Kureyşli bir kadının oğluyum Allah Allah Nasıl bir tevazu Bu arada şu Bilgiyi de sizlerle paylaşalım Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem daha önce sizlerle paylaşmıştık peygamberler tarihinde. Elbette herkes Allahu Teala'nın kulu ama hükümdar peygamberler de vardı. Saltanatı olan peygamberler de vardı. Ama kendisi kul bir peygamber olmayı tercih etti. Ve gönül deryasında peygamberliğinin öncesi ve sonrasında da hiçbir zaman bu tevazuunu kaybetmedi. Sonra Mekke, çevresi tamamen putlardan temizlenmiş oldu, didik didik arandı, herhangi bir pislik var mı diye, her taraf tertemizdi. Mekke'nin fethiyle, Kureyş'in hemen hemen tamamı İslamiyetle şereflendi. Etraftaki kabileler, bilhassa Kureyşlilerle ortak işler yapanlar üzerinde, çok önemli tesirler bıraktı bu fetih. Onlar da Müslüman oldular. Tabii bununla beraber, gönülleri hala bundan uzak olanlar da vardı. Sakif ve Havazin kabileleri mesela. Bunlar eskiden beri zaten, Müslümanlara karşı ne kadar düşmanlık yapan varsa, onları destekleyen gruplardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'yi fethedip, Kureyşlilerle birlikte, birçok kabilenin de gönlünü kazanınca o iki kabilenin sakif ve hava zenilerinde moralleri bozuldu o kadar endişe duydular ki bir amaçları vardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl olsa onların üzerine gelecekti ya o fırsatı tanımadan Mekke'ye ansızın baskında bulunacaklar kendi aralarında konuşmalar yaptılar ''Bizimle'' dedi, savaşmaya gelmesine bir engel kalmadı. ''Biz saldıralım.'' Başka kabileler de katıldı. Havazenilerin lideri Malik bin Affın komandasında ...20 bin kişilik bir ordu oluşturdular. Askerlere cesaretler veriyorlar. Şarkılar söylüyor kadınlar, içkiler. 20 bin kişilik düşman ordusu... Evtas mevkiinde Mekke'ye yakın bir yerde karargahını kurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber aldı. Bu düşman topluluğun arasına bir elçi gönderdi. Tedbili kıyafetle tabi belli etmeyecek kendini. Baktı orada birileri konuşuyor. Dedi ki o elçi duydu şu sözleri. Ordu kumandanı Malik bin Af. Bu dedi... Müslümanların son çarpışması olacak. Müslümanları şimdiye kadar karşılaştığı kimseler, harp bilgisini bilmeyen, savaşmayı bilmeyen insanlardı. O yüzden galip geldiler. Bakmayın, biz onlardan çok daha üstünüz. Tüm bu duyduklarını Mekke'ye dönerek o elçi anlattı. Hazırlığa geçti Müslümanlar da. Dolayısıyla, Efendim, Hazırlıktan sonra İslam ordusu Mekke'den ayrıldı. Ne zaman tarihi de hemen söyleyeyim. Hicretin 8. senesi. Şevval ayının 5. günü. 12.000 kişilik İslam ordusu var. Onlar da düşmanın toplandığı yere doğru gidiyor. Ayrıca orduda 80 kadar efendim, müşrik var. Kureyş'in birçok ileri geleni bu seksen kişinin arasında bulunuyor. Maksatları, hangi tarafın galip geleceğini görecekler, elde edilen ganimetleri alacaklar. Başka bir amaçları yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o ana kadar, böylesine kalabalık bir ordunun başında yola çıkmış değildi. Ama o, sadece kalabalığın zafer getirmeyeceğini biliyordu. Şevval ayının, 11'i salı günü. Huneyn vadisine varıldı. Seher vakti, ordu saf düzenle kondu. Sabahın alaca karanlığı, henüz yeni yeni. Etrafta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, düşmanı hazırlıksız yakalamak maksadıyla ordusuna, Huneyn vadisine inme emrini verdi. Vadiye, önce düşmanın tertibat ve harekatından habersiz olan Hazreti Halid radiyallahu an emrindeki öncü kuvvetlerle daldı. Bu dalışla birlikte, vadinin iki hakim yerinde pusu kuran düşman oklarına hedef oldular. Askeri manevraya elverişte olmayan o dar vadide, ok yağmuru mücahitleri şaşkına çevirdi. Etrafın henüz tam olarak aydınlık olmayışı, işi güçleştiriyor. Neye uğradıklarını anlamayan mücahitler geri çekildiler. Durum oldukça nazik bir hale geldi, ibretlik bir hal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında sadece yüz kadar mücahinin bulunduğunu görüyordu. Düşman 20 bin kişilik kuvvetiyle o tarafa doğru geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki taraftan kaçışan mücahitlere Ey insanlar! Nereye gidiyorsunuz? Bana doğru geliniz. Ben Allah'ın Resulüyüm. Sallallahu aleyhi ve sellem diye seslendi. Harp meydanı bir ana baba gününe döndü. Develer birbirine giriyor. At kişnemeleri, toza dumana karışıyor. Etrafa korku saçıyor. Zor bir gün. Ve karşı tarafta ...savaşmayı oldukça iyi biliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...herkesin kendisini bırakıp gerisin geriye kaçtığı... ...düşman kuvvetlerinin sel gibi üzerine akıp geldiği sırada... ...düldülün üzerinde bir cesaret abidesi gibi duruyordu. Tek adım geri çekilmediği gibi... ...zerre kadar korku eseri de göstermiyor cesaretini, metanetini kaybetmiyordu. İslam ordusunun böylesine beklenmedik bir bozgunla karşı karşıya kalması anında, Kureyşlilerden bazı kimseler ileri geri konuşmaya başladılar. Ebu Süfyan bin Harp, bu bozgun denize kadar devam eder, dedi. Safvan bin Ümeyye, o sırada Müslüman olmamıştı. Buna rağmen, ''Sen ne biçim konuşuyorsun? Ağzına taş toprak dolsun.'' dedi. Yine o sırada Saffan bin Ümeyye'nin kardeşi geldi. ''Müjdeler olsun. Bugün sihir bozuldu. Tesirini kaybetti.'' deyince Saffan bin Ümeyye ''Sus.'' dedi. ''Allah senin ağzını yırtsın. Bana havazenilerden birinin hakim olmasından Kureyşli birinin hakim olması daha hoş gelir.'' dedi. Büyüden dolayı Müslümanların hep kazandıklarını söylüyorlardı. Bu bozgun sırasında Kureyşlilerin henüz Müslüman olmayanlarından Efendimizin hayatını ortadan kaldırmayı düşünenler bile oldu. Çok çetin bir gündü. Etrafında bir avuç mücahitle kalan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarla çarpışmak için Düldül'ü mahmuzlamak istiyor. Ancak amcası Hazreti Abbas radiyallahu an Düldül'ün dizginini, Ebu Süfyan bin Harise ise, Üzengisini tutup buna mani olmaya çalışıyordu. Lütfen aklınıza getirin. Karşıda, Binlerce üzerinize doğru gelen asker, Ve siz, Efendiniz sallallahu aleyhi ve sellemi hayal edin. Beyaz atının üzerinde, Dizgenini ata vurmaya çalışan, düşmana doğru gitmeye çalışan ama iki kişinin zor tuttuğu atla yerinde kalan bir an. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Abbas'a ey ensar cemaati ey semure ağacının altında biat etmiş bulunan sahabeler topluluğu neredesiniz diye seslen dedi. Hazreti Abbas radıyallahu an gür sada ile dalga dalga vadiyi çınlattı. Kaçanlar geri durdular, geldiler. Mücahitler de yüreklerinin üzerindeki ürkekliği sıyırdılar. Müslümanlar geri toplandı. Bir anda efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafını saran mücahitler kılıçlarını sıyırıp, var gücüyle düşmanın üzerine saldırdılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, üzerinde bulunduğu düldülün üzengisine bastı dikildi. İşte, şimdi fırın tutuştu, harp kızıştı diye buyurdu. Sonra da, ben Allah'ın Resulüyüm, yalan yok diye seslendi. Sonra, Çarpışma bitti. Çarpışma sonunda Müslümanların dört şehidi, düşmanın yetmiş ölü verdiği görüldü. Düşman harp meydanında çoluk çocuğuyla geldiği için, geride esir olarak birçok kadın ve çocuk bıraktı. Ve o ana kadar hiç görülmemiş bir ganimet. Alınan esirler arasında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt kardeşi Saa doğullarından Şeyma da var. Kendisine karşı yapılan bazı sert hareketler üzerine biliniz ki ben efendinizin süt kardeşim diyerek bu sert davranışlarından vazgeçmelerini söyledi. Ancak bu doğru muydu değil miydi? Bunu bilmiyordu mücahitler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getirdiler. Şeyma ben sizin süt kardeşinizim deyince bunun neyle ispatlarsın buyurdu efendiniz Şeyma omuzunuzda bulunan diş iziyle ki onu sen ısırmıştın dedi Gerçekten de kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem süt kardeşini tanıdı Daha sonra Şeyma'ya istersen sevgi ve saygı görerek yanımda otur istersen faydalanacağın bazı mallar verip ''Seni kavmin ve kabilenin yanına döndüreyim.'' ''Sen bana mal ver, beni kavmimin yanına döndür.'' dedi. O sırada Müslüman olan Şeyma'ya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek, bir de kadın köle verdi, bazı davarlar verdi. Ve ganimetler alındı, tabi kesin bir netice almak gerekiyor. Tam bir netice yok henüz düşman Tayif'e sığınmış. Tayif'in üzerine gitmek gerekiyor. Buna binaen Huneyn Savaşı'nda elde edilen ganimetler ve alınan esirler Cirane mevkiine gönderildi. Orada muhafaza edilecekti. Sonra Tayif'in üzerine yürümek gerekiyordu ki düşmanın çoğu oradaydı. Bununla yetinelim. İnşallah bir sonraki bölümde Huneyn Harbi'nden Taif kuşatmasına doğru geçelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirenlerin hem dünyaları hem ahiretleri hayrola. Buyurun. Allahümme salli ala Muhammed ve nebiyyine Muhammed. Bir sonraki yolculuğumuzda buluşmak ümidiyle Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatühü. İki cihan sultanı, Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yararlanılan eser. Salih Suruç'a ait...